nasıl yaşarlarsa öyle öleceklerdir bu itibarla yaşantımızın çok önemi vardır Manisa'da siirt alimlerinden Şeref Gözcü Hoca Efendi kıymetli bir insan ömrünü elimle geçirmiş irfanla geçirmiş insanlar ben de görüşmüşüm kendisiyle caminin avlusunda açtılar kitapları ders okutacakken hemen başı neydi vefat etti e şimdi kimisi okutarak okuturken vefat ediyor kimisi secdede vefat ediyor Hacı Hasan Efendi hazretle öyle olmuştu Çaykaralı Hasan Efendi yani hatta sakallı falan taradı aynaya baktı hazırlanıyor ama sabah sağlam bir şeysi yok ders okuturken ölüyorlar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 Eşhedü <gülüyor> en Muhammedun abdu Kelime-i şahadetle hasıl olan bu şeref hoca efendinin ruhuna hediye İsa ile ya. Kavrinin nur ile ya. Rabbi. Şimdi insanlar hangi amel üzere öldülerse ta mahşer sabahına kadar o amelde daim olurlar. Bu da böyle bir müjdedir. Yub'atü kullu abdin ala ma māt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 Şu dünyadaki en büyük gerçek ölümdür. Ve yemin edilebilecek başımıza geleceğine dair, kavuşacağımıza dair yemin edilebilecek önümüzdeki en büyük hakikat ölümdür. Bak şimdi ben 50 yaşına varır mıyım? Yemin edemem. Torun görür müyüm? Yemin edemem. Şuradan eve sağlam gider miyim? Yemin ederim. Yarın sabaha çıkabilir miyim? Yemin edemem. Ama öleceğine vallahi billahi herkes yemin eder. Bu kadar gerçektir. Geri hepsi, hiçbir şey belli değil ya. Dünyalara bir adam, bir küçücük mezara sığıyor. Ya. Bir tabuta sığıyor. Azmamak lazım. İnsan kendine kuyu kazmamak lazım. Efendi Hazreti buyurdu, uslu olmak lazım. Uslu, Allah'a karşı uslu kul ol. Efendi Hazretimizin selamları var. Bu arada bir haftadır ne askerlerden şehit olanlar oldu.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 Ama şehit olduktan sonra artık Allah bize şefaatlerini nasip etsin deriz. İmanlı yavrular öldükleri zaman şehit olurlar. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve Allah bütün şu edanın ervahını hediye eyledi ki eylesin. Özellikle bugün şehit olan bu yakın hafta içinde şehit olanların hepsinin ruhuna gönderiyoruz. Rabbim ihsal eyleyip şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Menderes.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 Batıl ilahlar var mıdır? Vardır. Bak batıl ilahlar var mı? Var. var. Batıl tanrılar var mı? Var. var. Ama batıl Allah'lar var mı? Haşa çünkü Allah bir tane. Yani Allah özel isimdir. Tanrı cins isimdir. ve Bundan dolayı tanrı uludur. E anladım da kimin tanrısı? Bu tanrıdan kastın ne? Bu şekilde ne yaptılar? Efendim bağırttırdılar milleti.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 Dört kere idam ile damgalandı. Sabaha idam edilecek diye kararı kesildi. Dört kere Allah onu sabah kurtardı. Tabi virtler okuyor. Gece manevi işler oluyor. Şunu oku, bunu oku diyorlar. Ne oluyorsa oluyor. Sabah kurtuluyor. Mübarek işte Efendi Hazretlerimize kaldı da. E, Mahmut Efendi Hazretleriyle kavuşması nasip oldu. Onu da bir sekiz on senede onu yetiştirdi de bize bıraktı yani. Evet. O çileleri çeken insanlar kapılarına karakollar kuruldu giren çıkan kontrol edildiği özel kapısına karakol kuruyorlar. Evine. Böyle zamanlar geçti. Şimdi onlar onun için kıymetini çok bildiler. Ali Adel Efendi Hazretlerimiz dört mezheb ütüsü, evliyanın reisi öyle buyururdu. Bu, Mahmut Efendi Hazretlerinin üstadı buyururdu ki benim gibi yüzlerce binlerce Ali Haydar'ın tek kekeşelerinde çekilip bir kenara Sabahlara kadar Allah dememizden menderesi mecliste bir Allah demesi Efdaldir evladım derdi. Ayrı bir mesele der. Ayrı bir mesele der. Çünkü yerine göre bu işler. Tehlikesine göre bu işler. Ne yaptı adam? Candan oldu. Ondan sonra yine Ali Efendi babamızın Dualarındandır. İhsan Efendi hocamızdan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 Ben ilestagfirullah'ı gün ve gece 70 merdiva etmer. Her gün ve gecede ben 70 kere Allah'tan af istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi geleceği bağışlandı halde bir rivayette ne buyurdu? 100 kere af istiyorum. Ve sahabe-i kiram buyuruyorlar ki biz sayardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir mecliste otururduk.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 ''İnneke entet tevvâbu rahim.'' ''Ya Rabbi ben affet tevbe kabul et, tevbe nasibet.'' ''Sen tevbeleri çokça kabul eden, çok acıyansın.'' halinde Maal, Bu istiğfar Risalesi'nde var. Bunu yüz kere diyor, oturduğu yerden kalkana kadar ara ara ara ara hep sayardık diyor. Ya hiç günahı olmadığı halde duruyor duruyor Rabb'i ve tüm Çünkü yani onun tabii o istiğfarlarla makamı yükseliyor.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 Ne zamana kadar diyor? Hadis şeriflerde 3 saat gördüm. Bir hadis şerifte 6 saat gördüm. 9 saate kadar bir hadis rivayet gördüm ama sahih rivayetlerde altı saat sağ sağlam. 6 saate kadar deftere bile geçmiyor. Belki tevbe eder diye. Bundan dolayı ki bu 5 vakit namazı kılanlarda bayağı bir af olma oranı çok çok yüksek.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 İyi ki diyor Suudi Arabistan gibi değil burası. O da diyor ki niye diyor diyor ki ediyor diyor orada hep karılar kapalı diyor. Burada ne güzel karılar açık diyor. Evet. Hep böyle diyor şimdi karılar kapansa diyor ne kötü olur diyor falan. Hattan geldiler. Ben de diyor bunlara bir giriştim diyor. O da hiç korkmaz çekinmez. Aa adam idi Allah rahmet etsin. Ondan sonra kalktım dedim onlara diyor ya siz madem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 ve tübü ilallahı hep birlikte Allah'a tevbe edin ne demek cemi'an? Bir kişi bile tevbesiz kalmasın eyyühe'l mü'minûn ey bütün in inananlar ne kadar mü'min varsanız estağfirullah deyin tübtü ilallah deyin ya Rabbi sana tevbe ettim deyin Arapça Türkçe neyse tevbe dönüş demektir sana döndüm ya Rabbi pişman oldum deyin leallekum ola olaki felaha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 araya aracı koyaraktan da kendini teşhir etmek istemiyorsan bu şekilde de mesele nedir? hakkın ona geri dönmesidir, ödenmesidir mesele budur ama velakin adamıyla de almıyorum ahirete bıraktım helal etmiyorum falan e bu adamın da canı çıktı korkudan ben ne kadar namaz kılıyorum oruçta ibadet ediyorum şimdi ne olacak bu adam da bunu almaz o parayı sadaka olarak onun sevabına yazılmak üzere o almıyorsa fakirlere verirsin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 Yazan meleklere unutturur diyor. O günah nerede yaptı? Yaptığı yerlere unutturur diyor. Çünkü yerlerde şahit olacak. Yataklar, halılar, her şey şahit. Ondan sonra görenlere de unutturur diyor. Ya ahirette çıkar adamın aleyhinde bir şahit yok. Yeter ki Nasuh Tevbesi. O kitap da çok önemli onun için. Nasuh Tevbesi'nin şartlarını yerine getirmek lazım.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 yani sadece dilden tevbe değil kalpten de nedamet ve pişmanlık şart kala aleyhissalatü vesselam diğer bir hadis-i şerifinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor et taibu mine zembi kemen bütün hutbelerde falan hocalar hutbelerin sonunda bu okunuyor ne buyuruldu günahından tevbe eden hiç günahı olmayan gibidir yani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 sevgili ya Allah Teala tevbe edenleri çok seviyor kendisine yakın ediyor efendim, manen yakınlık geçhan ediyor ve tevbe etmelerini bekliyor İnallah ev zulu ediyor7be mü gece olduğu zaman diyor rahmet kanatlarını açar yoksa Allah'ın bizim gibi haşa öyle elmeli yok rahmetini açar bugün günah işleyenler şimdi bu gece tevbe etsin diye bekler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 durumdaysa, o diyor günahsız geçinen devamlı itaatta olan adamın e, kendini beğenmesindense Allah o tevbe edenin inlemesini daha çok seviyor. Küllemâ yekûlû ya Rab O ne zaman dese, Ya Rabbi beni affet dese yekûlullah, Allah ne buyuruyor ona? Lebbeg ya abdi, buyur kulum diyor. Kapı açık sana diyor. Selmâ ne dilersen iste benden diyor.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 Yemeğini yemeyeni dövüyor. Başkası diyor davetiye'nin altına ki gelmeyeni öldüreceğim. Bu daha cömert. İlle yedirmek istiyor yani. Anladın mı şimdi? Allah da buyuruyor ki size cennet hazırladım. Hepiniz buyurun gelin. Gelmeyeni yakacağım. Anladın mı sen şimdi? Ben bunu şimdi şu anda uydurmadım. ha Kitapta var. Siz de zannediyorsunuz ki bu kocada esiyor böyle biraz. Klima da var falan. Öyle değil he.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 Ene qaribun a yeminik ve şimalik kulum ben seni sana sağından daha yakınım solundan daha yakınım üstünden daha yakınım ve qaribun min zomir kalbik senin kalbinin içindeki en dip derin yerindeki düşüncenden bile sana daha yakınım diye ene hanukrabu ileyhi min hablil verid Biz sana şah damarından daha yakınız ve lekad halaknal insan İnsanı yaratan biziz. <gülüyor> Nefsinin ona neler vesvese verdiğini de biz bilmekteyiz. Nefis. Neler karıştırıyor. Bazı diyor ki daha sen affolmasının en iyisi bir daha bütün günahlara devam et. Niye affolmayayım ya? diyen <gülüyor> Allah buyuruyor. Ey benim meleklerim. Ben sizi şahit tutuyorum. Bu kulum tevbe etti. Ben de bunu affettim. Evet. Bir hadis-i şerif daha size rivayet edelim. İyi akımla tesbih bir tevbe, tevbeyi geciktirmekten sakının. Yarın tevbe ederim, öbür gün tevbe ederim diyenler helak oldu, tevbe edemeden öldüler. Aman tevbeyi geciktirmeyin, tehirde afet var. Ve iyi akımla gururla bir Allah nasılsa acele etmez, ceza vermez diye aldanmayın. Çünkü neden aniden ölüm gelir ecel yazılmış, sen onu bilmiyorsun. Ve alamu inn al janna ila hadikum ali.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 kontrol falan ruhta öyle bir şey yok. Ya cennete gider ya cehenneme. Ayakkabının bağına ulaşmaktan daha yakın cennete gitmek, cehenneme gitmek. Allah bizi cennete yakın eylesin, cehennemden uzak eylesin. Amin. Fe ya'mel ya'mel Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar hayır yapan onu görecek. Bilin. Zerre kadar hiç görülmeyecek bir şey edersin Şer yapan onun cezasını görecek. Allah'ın hilmine sığındık. Allah'ın azabından rahmetine sığındık. Gazabından rızasına sığındık. Allah'tan yine Allah'a sığındık. Allah'tan kimseye kaçamayız. Allah'tan Allah'a kaçacağız. Celleşşan. Aman tevbe üzere 13. farz da böylece bitmiş oldu. İnşallah Allah tamamına erdirsin. Yatmadan evvel mutlaka bir iki sual cevap, bir iki fıkıh okuyun ondan sonra yatarsanız sabaha kadar ibadette yazılırsınız. Allah istifade edenlerden eylesin amin. Subhanarabbil aliyil alimil walhamdulillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme anzilkul cennet ve na'ûdu bike minen nar. <gülüyor> Allahümme anzil kul rida'ke vel cennet. Na'ûdu bike min seghatike vel nar. <gülüyor> Allahümme anzil kul cennet ve maqarrib ileyh am qabl ve amel ve na'ûdu bike minen nar. Maqarrib ileyh am qabl ve amel. Allahümme min hayr ma'acilekum Muhammed. Sallallahu alaihi ve sellem naudhu bika min sharri ma Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ve alayka el ve la havle amin allahumma allahumma salli ve sellem ve barik ala sayyidina Muhammedin nabiyyil ummi el habibil alil kadri el azim el ve ala ali ve sahbihi amin, amin. assalatu vesselamu aleyke ya rasulallah assalatu vesselamu aleyke ya habib allah assalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin bunu da beraber sonunda ki o da kitapta gördüm sesli cemaatle okunmasında fazilet vardır herkes efendim bu fazilet yarın ahirette en büyük ölçekle tartmak isteyen diyor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 Evvel bismillah bütün geçmişlerimizin ervahı için biz tanıyalım tanımayalım madem babamıza kadar bizi doğuran annelerimizden babalarımızdan ninelerimizden atalarımızdan imanlı ölen müminine müminatın ervahı için el Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil